Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Senenin son programında destekçimiz Rahime Erşen'e bir kez de biz teşekkür ederek başlayalım programa. Dediğim gibi senenin son programında sizlerleyiz. 2017 boyunca çevre ekoloji gündeminin en önemli başlıklarından biri olacağına inandığımız tohumlara ayırdık bu programı. Tohumlara değil de daha doğrusu yeni yeni haberleri gelmeye başlayan ve geçtiğimiz haftalarda hükümetten çeşitli kişilerin açıkladığı 2018 itibariyle sertifikalı tohum kullanım zorunluluğu. Hamlesine ayırdık aslında bu programı Konu ana akım basında da yer aldı Geçtiğimiz hafta içerisinde Biz de bu programda hem mevcut duruma Bir bakalım istedik hem de bu zorunluluğun Ne anlama geldiğini ve Buğday Derneği'nin Konu hakkındaki görüş ve önerilerini Özetleyelim istedik Bildiğiniz gibi Tohum Dernek olarak üzerine en çok Kafa yorduğumuz ve proje öğretmeye çalıştığımız Konulardan birisi ve bugün Konuğumuzda bu çalışmaların içinde yer alan Bir isim Mehmet Gürmen bizlerle Buğday Derneği'nden telefon attığımızda Mehmet hoş geldin Hoş bulduk Bora. Teşekkür ederiz konuk olduğun için. Dediğim gibi e, isterdik ki senenin böyle işte bir bakışını yapalım. 2017'de hangi projelerle gireceğiz onu konuşalım ama e, 2017'de çevre ekoloji gündemini belirleyecek konu başlıklarından birinin haberleri giderek sıkça gelmeye başladı e, kulağımıza. Biz de 7 Aralık'ta e, bir bilgi notu paylaştık dernek olarak bu gelişmelerle ilgili ve e, ana akım basında yer alan e, haberlerde de görüşler vardı. Bunları bir hem özetleyelim, özetleyelim istedim ama ona geçmeden önce istersen bir mevcut duruma bakalım. Tohumu bugün hangi düzenlemelerle takip ediyor devlet ve bu yerel tohumlara nasıl bir yaşama şansı veriyor? Evet teşekkürler Bora. Dediğim gibi çok önemli bir noktadayız tohum konusunda özellikle. Son bir iki aydaki gelişmeleri takip edecek olursak sıkıntılı günler bekliyor gibi gözüküyor. Bu coğrafyaların bir çeşitliliğini özellikle de. Şimdi ne durumdayız noktasına baktığımızda yerel tohum kavramını çok kısaca bir cümleyle açmak istiyorum. Yerel tohum veya köy popülasyonu dediğimiz aslında bu coğrafyalarda çok uzun binlerce yıldır ekilen ve anonim olarak doğada dolaşan çiftçinin elinde olan, köylünün elinde olan kendi ektiği tohumdan bahsediyoruz. Hiçbir tüzel kişiliğin veya gerçek kişinin malı metası olmayan tohumdan bahsediyoruz. Şimdi bu tohumlarla ilgili 2006 yılında bir tohumculuk kanunu çıkarıldı. 5553 sayılı kanun diye arattığımızda karşımıza çıkıyor zaten. Bu kanunda daha önce imkanı olan üreticilerin kendi fidelerini ve tohumlarını pazarda satma imkanı varken artık bu tohumların satışı yasaklandı. Ne demek? Bu tohumları sadece kendi aranızda takas edebilirsiniz. Kendiniz için ekebilirsiniz. Ürünlerini de yani çok fazla olmadan diyerek hani bazı açık ifadeler de var orada e, ekimine devam edebilirsiniz e, diye bazı maddeler var Beşimbek işte. Bu tabii çok büyük bir e, bir yanda e, koyulan setti bu anonim tohumların e, yaygınlaştırılması ile ilgili. E, bir şeyin satışı olmayınca tabii yayılması ve kullanılması doğal olarak azalıyor. E, ne oldu? Yani neden böyle bir politika uygulandı? Bunların kontrolsüz ve sağlığa zararlı olabileceği hastalık, taşıyabileceği riski gerekçesiyle böyle bir kanun hazırlanmıştı. Dolayısıyla kayıt altına alınan tohumların kullanımı ile ilgili, satış ile ilgili bir avantaj sağlayan düzenlemeydi bu. Hı -hı. Sadece o... sertifikalandırılan tohumların yanılmıyorsam satışının devam edebileceği bir şekilde getiriyordu tohum piyasasını. Doğru, Ve biraz evet, daha takasların de... içerisine sıkışmış oldu aslında senin başta yerel tohum olarak adlandırdığın türlerin yaşamı. Evet takas etkinliklerinin içine sıkıştı dediğim gibi ve duyarlı bir dolu sivil toplum kuruluşu takas şenlikleri düzenlemeye başladı yaralı dairelerle birlikte. 2006-2007 yılından beri devam eden e, tohumu ayakta tutmak için önemli çabalardan biri tohum takas şenlikleri. E, elinizdeki tohumu diğer e, üreticiyle takas edebildiğiniz ve bunu e, etmeye devam edebildiğiniz bir nokta. Bugüne kadarki e, gelişi bu şekildeydi. E, biz dernek olarak bu süreçte neler yapmaya çalıştık? İstersen biraz da ondan bahsedebilirim. E, tohum takas ağını aktif tutmak için e, kendi organize edebildiğimiz üreticilerin elindeki tohumların takas edilmesinde kolaylaştırıcılık yapmaya çalıştık. E, kimde hangi tohumlar var, hangi tohumları ekiyor ve bunları e, bu tohumu isteyen başka hangi üreticilerle paylaşabilir? Böyle bir ağı aktif tutmaya çalıştık ve hala çalışıyoruz. Bunun üzerine tohumların takibinin daha kolay yapılabilmesi adına, bu yerel tohumlardan tabii ki bahsediyorum, tohumtakas.org isminde bir internet projesi aslında 2013 yılından beri kademe kademe hayata geçirildi. Ama bu sene Eylül ayında tamamen ücretsiz herkesin kullanımına açık şekliyle sunuldu. Buradan da artık uzak noktalardan da insanların bu tohumun erişmeleri, bu tohumun tohumluk formlarını, fotoğraflarını, yetiştiricilik özelliklerini görmeleri ve takas talep etmeleri ve takas etmeleri yani kargo veya birebir yüz yüze olabilir. İmkanı sağlayan bir siteyi hayata geçirdik. Ee, bu sitenin avantajı şuydu. Bu bilgiler tohum nasıl ekilmiş, hangi şartlarda nasıl yetiştirilmiş, hangi sene ne zaman çiçek açmış, ne tip fotoğraflar varmış görseller. Bunları veri tabanında kaydedip bir sonraki nesilde almak isteyen e, e, kullanıcıların işini kolaylaştırmak bu sitenin amacı. Çünkü takdir edersin birebir takasta en fazla zarfın üzerine tohumların ...menşeinin yılını ve birkaç özelliğini yazabiliyoruz... ...bu kadar detaylı bilgi taşıma imkanı olmuyor... Ee... Son dönemlerde aslında 2016 yılındaki gelişmeler çok sıcak. Buna istersen biraz bakalım. Ondan önce bir aslında 2006'dan itibaren ne olduğunu da kısaca belki özetleyebiliriz. Çünkü tohum baktığımızda yaşamın zaten başlangıç noktası. Ama aynı zamanda çiftçinin bağımsızlığının da en önemli araçlarından biri. Çiftçiler kendi ellerinde geçmiş, geçmiş senelerden biriktirdikleri tohumları ekerek aslında ekonomik bağımsızlıklarını sürdürüyorlar. Evet. Ee, ve belki de dediğin gibi bunlardan elde ettikleri fide satışı ya da o tohumların e, satışıyla e, bir ek gelir de elde edebiliyorlardı. Ama bu 2006'da yürürlüğe giren tohumculuk kanunuyla bunun e, önüne geçilmiş oldu. E, ve çiftçi evet. bağımsızlığı aslında e, bir e, ölçüde zarar gördü. Baktığımızda rakamlar da e, bunu söylüyor. Bakt e, tohum sektöründeki rakamlara baktığımızda giderek artan bir e, ithalat e, kalemi görüyoruz. Daha fazla şirketleşme 2006 yılından bugüne geldiğimiz süreç içerisinde işledi çiftçilerin aleyhine. Doğru. Yani şunu da çok net sent pazarlarında tabanda görebildiğimiz bir durum var. Onu da paylaşmak istiyorum. Küçük üreticilerle temasımız olan bölgelerde hani biber kendi tohumunu, eski tohumu diye sohbet ettiğimiz zaman kalmadı o tohumu kaybettik. O yüzden diyorum Çuğumu alıyorum noktasına, pozisyonuna e, geçmek durumunda kaldı. Ha neden kalmadı? Yani bir sene, iki sene siz o tohumu devam ettirmezseniz biyolojik olarak zaten çimlenme oranı gittikçe azalıyor. Her sene ekilmesi gerekiyor. E, yani belirli bir ekonomisi varken tabi bunu bunun satıcısı da varken bunu erişmek misbaten daha kolayken. Şimdi o motivasyonu olmayınca biraz keyfe eder oluyor. Yani ben bu tohumu devam edeyim mi etmeyeyim mi şeklinde bir pozisyona gelmiş olduk. Küçük bir Doğru evet. ve dediğin gibi tohumun tarlada yaşayarak aslında devam etmesi gerekiyor. İşte tohum bankalarında saklanıyor gibi şeyler duyuluyor bazen ama o aslında gerçekten yaşayan ve o yıllarında birikimini üzerine alan bir tohum halinde değil farklı bir şekilde kaldırıp unuttuğumuz tozlu raflarda duran bir şey haline geliyor. Evet. Tabii 1950 yılında tohum bankasına bir e, tohum aldığımızı düşünürsek aradan geçen 70 yıllık e, coğrafi bilgi birikimini e, almadan e, örneğin 2016 2017 yılına geliyor bu tohum tekrar uyandırıp ekersek bu da aslında bir e, hafıza kaybı ve bocalama olabilir. Çünkü iklim değişiyor sürekli biliyorsunuz. Doğru. Özellikle. Şimdi ne olacağını biraz konuşalım. E, farklı duyumlar aldık dediğin gibi e, son bir ay içerisinde. Farklı ağızlardan biraz e, çelişkili açıklamalar yapıldı ama bunları bir özetlemek gerekirse... E, ...bundan evet. sonra ne bekliyor tohumu? Şimdi şöyle haberimiz oldu. 22 Kasım tarihli e, Bakanlar Kurulu toplantısında... Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Bakanlar Kurulu'na Milli Tarım Projesi'nin detayları ile ilgili bir sunum yaptığını öğrendik. Bunu nereden öğrendik? Hükümet Sözü'nün Kurtuluş'un Kurtulmuş'un açıklamasından öğrendik ve buradaki başlıklara baktığımızda bu resmi açıklama burada hani Herhangi bir duyum da değil. İki tane aslında kavram burada önemli. İki tespitte bulunuyor açıklama. Birincisi diyor ki ee, tüm tohumlar sertifikalı olacak 2018'den itibaren. Tüm tohumlar diyor, altını iki kere çiziyorum. Yani ekilen tüm tohumlar sertifikalı olmak durumunda olacak. İkincisi de sertifikalı olmayan tohuma e, destek verilmeyecek e, artık deniyor. E, sertifikalı olmayan tohumla ilgili üretime destek verilmeyecek diyor, affedersin düzeltiyorum. Şimdi bu iki maddeyle ilgili biraz e, aslında aralarında çelişki var. Mantıken incelediğimizde zaten tüm tohumlar sertifikalı olacak kabulünü cebimize koyarsak o zaman zaten ikinci açıklamaya gerek kalmıyor. Sertifikalı olmayan tohumlara destek olmayacağız, olmayacağız artık diye. E, fakat e, yaklaşık bir hafta kadar önce Faruk Çelik'in bu sefer Antalya'daki bir kongrede yaptığı açıklamada bu söylemi tekrar takip ettim. Sadece e, sertifikalı olmayan tohum ve üretime destek vermeyeceğiz şeklinde yinelediğini gördük ve bu açıklamada tüm tohumlar sertifikalı olacak diye bir e, ibare bulunmuyor. E, şimdi objektif tabi yaklaşıyoruz. Şu anda bir e, kanun üzerinden, e, milli tarım kanunu üzerinden hazırlanacak bazı yönetmelikler, tebliğlerle birlikte bu e, uygulamalı çatla hayata geçirilecek e, önümüzdeki aylarda. 2017'nin ben bürokrasi ile olacağını düşünüyorum ve hı hı. 2018'ünde uygulamaya geçince yıl olacak gözüküyor. Ee, burada tabii yönetmelik nasıl çıkacak? Tüm tohumlar sertifikalı olacak mı denecek? Yoksa e, bu kaldırılıp sadece sertifikalı tohuma destek veriyoruz mu denecek? Bunu görmek lazım. Fakat her ikisinde de büyük bir dezavantaj var tabii ki yerel tohumla ilgili. Evet. Açalım istersen. Evet aynen yani yerel tohumlar ve küçük çiftçiler için, aile çiftçileri için bunun ne ifade ettiğine tabii biraz daha bakmak gerekiyor. Çünkü dediğin gibi eğer çok basit bir şekilde bunu anlarsak, bunu anlamaya çalışırsak tüm tohumlar sertifikalı olacak demek. Sertifikasız bir tohumla üretim yapmanın tamamen yasak hale geleceği anlamına geliyor. Ve tamamen herhangi bir tohumla bir tohum dahi elde etmek isteseniz şirketler aracılığıyla bir meta haline gelmiş tohumları almak zorunda kalacağınız anlama geliyor. Ee, kesinlikle öyle çok basit bir örnek üzerinden gidelim istersen Anadolu'da bir e, çiftçi aileden bahsedelim hayvancılık da yapan kuru tarım e, tahıl da üreten aynı zamanda e, sulu tarımda yapan bir e, meyvecilik de yapan bir aileden e, örnek verecek olursak şimdi kendi hayvanları için yem üretiyor bu insanlar büyük arazileri olan insanlar hala e, üretiyorlar e, ve bunların tohumlarını tabii ki satın almıyorlar onlarca dönüm için e, kendi tohumluklarını ayırıp her devam ediyorlar. İşte fi olsun, yonca olsun, korunga olsun, harpa olsun. Ee, aynı şekilde buğday ötüyor olabilir. Ee, bir de düşünelim bir 10 çeşitli sebze yapıyor. Kendi için veya pazarda satmak için fark etmez. Ee, meyve bahçesi var. Meyvecilik de bunun içine giriyor. Yani sonuçta bitkisel üretim materyali olarak tanımlanıyor. Hı hı. Ee, bütün bu alanlarda yapacağı çalışmalarda artık e, bir tohum şirketine muhtaç hale gelecek. Bu üreticimiz şu anda bu pozisyonla üretim yapan üreticimiz yani hiç tohum şirketinin kapısını çalmaya ihtiyacı olmayan üreticimiz elindeki bütün bu saydığımız 10-15 çeşit tohum için tohum firmasına bağlı hale gelecek en basit itibariyle neden çünkü elindeki tohumlar e, sertifikasız tohum kabulünden bu örnekte e, yola çıktık sertifikasız dediğimiz anonim atasından ninesinden kalan ve hala devam ettiği geleneksel üretimden bahsediyoruz. Bu zaten çok azalmıştı. Dediğin gibi artık imkansız hale gelecek. Ne zaman bu imkansız hale gelecek? Onu tekrar altını çizelim. Tüm tohumlar sertifikalı olacak maddesi yönetmelikle resmi gazetede yayınlanırsa. Hı hı. Ama bu yayınlanmazsa sadece sertifikalı tohumla ilgili yapılan üretimlere destek verilecek denirse de bu sefer şöyle bir pozisyon ortaya çıkıyor. Burada da mesela damla sulama da bunun içerisinde. Artık damla sulama sistemi olmayan kişi desteklerden yararlanamayacak. Ne desteği? Bu destekler de çok çeşitli. 50 kaleme yakın farklı destekler tarım bakanları Tabi evet. Tabii yani mazot desteği olsun, ağaç desteği, fidan desteği. Onun için organik tarım yapıyorsan, yani iyi tarım uygulamaları yapıyorsan... ...bununla ilgili sertifikasyon desteği, dekar destekler. Ee, şöyle bir şey olabilecek. Yani bizim endişemiz şu... Ee, sen organik tarım yapıyorsun ee, ama normalde aldığın organik tarım desteğini alabilmen için artık e, yerel tohum değil. Sertifikalı tohum kullanman gerekecek. Bu pozisyon küçük üreticinin karşısında. Dezavantajlı hale gelmiş olacak. Çünkü piyasa koşulları içerisinde zaten dediğin gibi bağımsızlığını giderek kaybeden çiftçinin rekabetçi bir şekilde üretim yapabilmesi için bu desteklere belki zaten göbekten bağlanmış durumda. Bunların da elinden alınacak olması ister istemez sertifikalı tohuma yönlenme anlamına gelecek. Ve bu da zaten neredeyse yasaklamayla eşdeğer sayabileceğimiz bir şey. Kesinlikle yani serbest piyasada o üretici dediğin gibi o koşullardan dolayı piyasadan silinecek. Ekonomik olarak o desteği alan kişiyle aynı fiyatları arz edemeyeceği için ürünlü piyasaya. Bu aslında çok net bir yasaklama. Sen bu üretimi bu şekilde yapamasın demenin bir yolu. Hı -hı. Desteğini çekiyorum senin demenin bir yolu. Elbette bunları analiz etmek, takip etmek ve üzerine çalışmak gerekiyor. O yüzden objektif olmaya çalışıyoruz. Yani Milli Tarım Projesi'nde neler yapılmaya çalışılıyor Toprak toplulaştırma kanunuyla bu arada bir arada e, tasarlanan bir bütüncül baktığınız zaman onunla birlikte tasarlanan bir yapı bu. E, bunda da örneğin e, İzmir'in Urla ilçesi için 135 dönüm altındaki parseller 135 dönüme olacak şekilde e, toplulaştırılacak 2023'e kadar. Bu da bakanın açıklaması. Hı hı. Yani önümüzdeki 7 yılda artık 3 dönüm 5 dönüm parsel. Kalmayacak sere üretimi yapmıyorsanız, örtü altı tarım E Bunlarla birlikte bu nereye gidiyor? 135 dönüm kim satın alabilecek? Tabii ki kapitali olan, sermayesi olan yapılar satın alabilecek. E küçük kaldığın zaman veya şu da var, şunu da hemen açıklayalım. Yine Faruk Çelik'in açıklaması. Üç yıl üst üste arazinize ekmiyorsanız, devlet sizden o araziyi bir üçüncü şahsa alıp kiraya verecek. Mülkiyeti sizde kalacak ama kullanım için kiraya vereceksiniz. Sizin de banka hesabınıza ...bunun kira yatıracak. Bu da e, Eylül ayında yaptığı bir açıklama... ...Milli Tarım Projesi kapsamında. Bu da şu demek oluyor... ...150 dönüm, diyelim o alt limitlerin üstünde arazimiz var... ...150 dönüm benim arazim var, ben rahatım... ...devlet benim arazimi toplulaştıramaz... ...diyemiyoruz. Çünkü diyor ki, sen 2-3 sene, sene boyunca bunu etmemişsin... ...3. sene hop, ÇKS kaydından otomatikman... ...ben bunu ihaleyle kiraya veriyorum... ...diyebilecek. Bu... Ciddi anlamda bu üç noktaya baktığımız zaman sağdan silecek gibi gözüküyor küçük, küçük üreticilere Baktığımızda hemen şu soru akla gelebilir Tohumlar kısmına geri dönecek olursak Madem sadece sertifikalı tohumlarla ilgili bir serbestli olacak O zaman bu yerel türlerin tescillenmesi de mümkün olur Ve küçük çiftçi bu şekilde hayatına devam edebilir gibi bir fikir olabilir Bu pek gerçekçi bir açıklama olur mu? Böyle çok gerçekçi değil çünkü tescil edilmeyle ilgili kanunla belirlenmiş ıslahçı haklarıyla ilgili standartlar var. Yani herhangi bir gerçek kişi gidip bu tohumu kendi adıma tescil edeceğim diyebilir. Fakat tescil başvurusunda o tohumun ıslahı ile ilgili bir çalışma yapacak olmanız gerekliliği var. Ve o konuda ehil olmanız ya ziraat mühendisi, yatırım bakanlığı kurslarını tamamlamış olmanız gerekliliği var. Bunun yanı sıra altyapı ve yatırım gerekliliği var o tohumun üretileceği kapalı alanlar tozlaşmadan, ari alanlar, kontrollü, buzdolapları, e, analiz, e, meka mekanları, mekanizmaları, mekanizmaları tohumlukla ilgili ciddi bilimsel bir çalışma yapacaksınız. Şimdi e, takdir edersin ki küçük üreticinin böyle bir altyapı hazırlama ve sunma imkanı yok başvuruda. Bunu tescil etme şansı olamayacak dolayısıyla. Bir de, tabii bu kavram bizi yanıltmasın, bu aslında e, bir anlamda bağımsızlığını yine e, götürüyor. Çünkü ...birisinin yine mülkü olmuş oluyor bu tohumlar. Hani bu şekilde kurtulur, o zaman yapalım kanuna uyalım yaklaşımı da yine bir tehlike içeriyor. Onu da unutmamak gerekiyor bu noktada. Hı hı. Çok teknik olarak mümkün gözükmüyor. Belki kooperatifler tohum üzerine bu tip yapılar yapabilirler, bu tip atılımlar yapabilirler. Ama sonuçta kooperatif tabii tücel kişilik ve her an el değiştirebilir. Veya bir de şunu da söylemek lazım. Hükümetin bu kanundaki yaklaşımı şu... Milli tohum olacak yani milli sermayeli tohum ıslah şirketleri artık bu tohumu piyasaya sunuyor olacak yaklaşımından gidiyor ancak şunu unutmayalım serbest piyasada kapitalin el değiştirmesi noterden bir hisse devrine bakar bir imzaya bakar bu kadar basit. Evet 23 program önce konuşmuştuk bugün milli olarak adlandıracağımız bir şirketin yarın çok büyük satın almalara sahne olan tohum piyasasındaki dev şirketlerden çok uluslu şirketlerden birinin ele geçmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Milli bir tarım derken bir anda aslında gerçekten tarımı milli yapan çiftçilerin elindeki tohumların kaybedilip hepten bu millilik savunun kaybolduğu bir alanda bulabiliriz kendimizi. Evet öyle bir risk var ve bu şu ana kadar herhalde bu topraklardaki en büyük riskle karşı karşıyayız tarımsal üretimle ilgili. Hem biyoçeşitliğin azalması tarafı da var tabi ondan bahsediyoruz. Evet onu da bahsetmeden aslında geçmeyelim. Çünkü e, Tayfun Özkaya'nın bir yazısında vardı o da tohum konusundaki e, danıştığımız kaynaklardan birisi. E, biyoçeşitliliği bu, bu e, benzer uygulamaları yapan batı ülkelerinde biyoçeşitliliğin %90'a e, varan e, oranlarda azaldığını söylüyor tarımsal üretimde. Benzer bir hikayenin aslında Türkiye için de geçerli olması e, kaçınılmaz gözüküyor eğer bu yasaklama söz konusu olursa. E Tabii şöyle düşünelim, 10 farklı çeşitli domates ekiliyor örneğin bir coğrafyada, Ege'nin herhangi bir coğrafyasında veya başka bir yerde. E, şimdi sadece sertifikalı tohumun üretilmesi devam edilecek veya bu desteklenecek dendiği anda bir kere küçük çiftçi artık o bırakıyor, ekmeği bırakıyor. Kim geliyor? Bir tohumculuk firması geliyor, bunu alıyor, e, milli kayıt listesini, milli çeşit listesini kaydediyor bakanlık üzerinden ve ben bunun ıslahını yapacağım diyor. Şimdi bu noktada biyoçeşitlik açısından tehlike şu, o 10 çeşitte diyelim herhangi bir e, köyde yapılan e, bir çalışma veya birkaç köyden oluşan bir e, coğrafya alanda yapılan çalışma, o 10 çeşitten sadece en verimli olanını seçiyor tohum firması. Bence sadece bu tohumun e, ıslahını yapacağım. O zaman ne oluyor? 0.1'e iniyor tam Tarım Hocanın dediği gibi. Diğer dokuz çeşit artık işe yaramaz, fayda getirmez. Verim açısından bakıldığında. Sadece tek yok. açıdan bakıldığında tabii belki iklim değişikliği ile ilgili ya da kuraklıkla mücadele ile ilgili çok önemli şeyler saklı olabilir o bu, bu örnekte verdiğimiz 9'dur. Ama onlar verim adı altında belki de kaybedilecek. Kaybedilecek, es geçilmiş olacak. Hı -hı. Diğer özellikleri göz ardı edilecek. Çünkü bütün tohumlarda tohum satışı ile ilgili Dekara kaç, dön, kaç kilo, kaç ton ürün alırım? Yani bir çiftçinin de artık tovuma yaklaşımı, ticari tohuma yaklaşımı bu. Kaç ton ürün alırım üzerinden? Başka hiçbir soru sorulmuyor maalesef şu anda. Hı -hı. Evet yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok kısaca bir de neler yapacağız aslında konuşalım. 2017 bu konuda e, Buğday Derneği'nde çalışmalarına sahne olacak e, biliyoruz. E, neler yapılacak ya da neler yapılmalı çok kısa. E, biraz bunlardan bahsedip kapatalım programı. Evet yani bu konuda tabii e, lobi yapmak, bilinçlendirmek, bunun e, politika üstü bir durum olduğunu e, herkese anlatmak gerekiyor. Herkese görev düşüyor. Burday gibi bir STK'nın da çok büyük görevi var burada. E, yani 2017'nin çok büyük e, anlamda e, bu konuda geçeceği, bu konuyla ilgili enerji harcayacağımız bir yıl olacağı çok aşikar. E, çiftçilerle ilgili konuşmak gerekiyor ama tabii ki konuşma da artık çok işe yaramıyor. Çünkü eylem ve ekonomik bir model görmek istiyor üretici de. Yerel tohumun aslında faydasını, yerel tohumla üretilen ürünlerin faydasından gidebiliriz. İşin sağlık boyutundan gidebiliriz. Tüketicinin bu ürünleri talep etmesi üzerinden gidebiliriz. Örneğin bizim organik pazarlarımızda yerel tohumla üretim yapılıyor hala kurduğumuz pazarlarda. Birebir üreticiyle temas kurup yerel tohumla olmayan üretimlerde yerel tohumu yok mu bunun, neden üretmiyorsunuz, bu lobi, bu baskıyı... Pazardaki nuslarımız e, yapabilir. Tabii ki bakanlık ve bürokrasi seviyesinde yapılabilecek birçok e, adım var. E, sosyal medya kullanılıyor. Tohum takas ağı kullanılarak yerel tohumlar çoğaltılabilir. E, yapılabilecek her şeyi yapmak gerekiyor e, elimizden geldiğince. Burada bir teknik hata olduğunu altını çizmek gerekiyor. Bunların yasaklanmaması gerektiğini, e, destek dışı bırakılmaması gerektiğini altını çizmek gerekiyor. Elimizden geldiğince hep birlikte e, bu yolda çabalarımızı sürdüreceğiz burada. Evet dediğin gibi bunun herkesin meselesi olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Sadece çiftçinin ya da gıda ekolojik konularıyla ilgilenen bir kesimin değil. Çünkü burada yaşamın neredeyse sertifikalandırılmasından bahsediyoruz. Gıda hiçbirimizin kendini bağımsızlaştırabileceği bir konu değil. Hepimiz her gün gıda tüketiyoruz. Ama bunun ne şekilde yapılacağını dediğin gibi tüketiciler olarak da eylemlerimizle ya da daha demek istediğimiz tabirle türeticiler olarak eylemimizle şekillendirmemiz mümkün. 2017'de e, bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmaları biz de bu programdan e, elimizde gel, elimizden geldiğince yaymaya çalışacağız. E, Buğday Derneği olarak e, dediğim gibi tohum en çok üstüne kafa yorduğumuz konulardan biri. E, bu tehditle karşı karşıya kaldığında da e, biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok çok teşekkür ederim e, kontrol olduğun için ve bugüne kadarki tohumla ilgili çalışmaların için. Bizi e, yoğun bir sene bekliyor diyelim bu konuda. E, şimdiden kolay gelsin. Kesin. Ben teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin bana. Evet programı kapatmadan önce kısa bir konferans duyurumuz var farklı bir projemizle ilgili. Buğday Derneği olarak 2016 yılında yürüttüğümüz projelerin başında gelen ve Türkiye genelinde birçok belediye ile çalıştığımız Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor projesinin sonu yaklaşıyor. Bu projeyle birlikte belediyelerin organik atıklardan nasıl kompost üretebileceği üzerine çalışmalarda bulunduk ve Avrupa'da bunu uygulayan belediyelere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik. 12 Ocak 2017 tarihinde Kadirhas Üniversitesi'nde ücretsiz ve herkese açık bir etkinlik yapılacak. Kompost Konferansı adı altında e, ve burada e, bu proje e, kapsamında elde edilen bilgi birikimi paylaşılacak. E, sizleri bu e, konferansa bekliyoruz. 12 Ocak 2017 tarihinde Kadir Has Üniversitesi'nde her hafta olduğu gibi sizleri %100 ekolojik pazarlarımıza davet ederek programı kapatalım. E, yılbaşı haftası dolayısıyla herhangi bir değişiklik yok. E, cumartesi ve pazar günü pazarlarımız açık olacak. Cuma günü Bakırköy'de, cumartesi günü Şişli Feriköy, Beylikdüzü ve İzmit'te. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan yüzdeyüz ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi bir hafta ve şimdiden iyi bir sene diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabatep. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.